Nuna Okulları Beykoz Kampüsü Erkek Kütüphanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Eğitimde bir adım ötesini hep araştırıyoruz. Eğitimde bir adım ötesi programı çerçevesinde bugün inşallah Profesör Doktor Ekrem Demili ve Fatma Bayram hocalarımızla e, yaklaşan Ramazan ayını nasıl değerlendirebiliriz ve Ramazan'ın anlamı e, bu noktalarda güzel bir sohbete inşallah beraber şahit olacağız. Ben Fatih Nida Üye. bunun okulları kurucu temsilciliğini yürütüyorum. Ee, çok bunaldık ee, pandemiden dolayı İnşallah bu yaklaşan Ramazan ayı bizim için bir nevi nefes olur. Ben sözü fazla uzatmadan hocalarımıza bırakıyorum. Sizlere de keyifli dinlemeler diliyorum. Buyurun hocam. Hocam neyince benim aklıma siz geliyorsunuz. Fatma Hocam siz buyurun <gülüyor> isterseniz sorun ben dahil olun. Sağ olayım, hocam lütfen lütfen buyurun. Ben öncelikle hocam size çok teşekkür ediyorum. Büyük bir tevazu gösterdiniz. Estağfurullah, ee, Hakikaten, e, hakikaten öyle düşünüyorum hocam. E, ve e, hani bu akşam için kendime e, büyük bir, bana çok büyük bir gayret düşüyor. Size de sabır ve merhamet düşüyor hocam. Karşınızda konuşmak hakikaten benim için çok zor. Ben ancak sizin e, öğrenciniz olabilirim. Estağfurullah, istirahat. Dolayısıyla e, işte klasik düşünce okulundaki e, işte e, seminerlerinizi dinleyip anlamaya çalışıyorum. Burada hoca ne demek istedi diye. Ee, ancak böyle bir çabanın içerisinde olabilecekken e, bize böyle bir görev düştü. Va doğrusunu isterseniz hani biraz e, da açık sözlülüğümle bilinirim. Yani bunu düşünen e, akla da e, buradan parantez içinde ünlemle birlikte saygılar gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla e, siz beni mahcup etmeyecek e, şekilde e, efendim e, hocam e, lütfen programı yürütünüz. E, arada ben de belki size bir iki soru ya da belki bir iki daha güncel ve işte e, aşağıda neler oluyor o konuda bir şeyler söyleyebilirim. Estağfurullah. <gülüyor> Vallahi şey e, ortak dostlarımız çok. E, ayrıca bizim aile Ebru Hanım da sizi iyi takip ediyor eşim. Aman aman e, aman. aman. E, do, dolayısıyla... <gülüyor> Ee, yani ben de sizi büyük bir saygıyla e, Estağfurullah hocam. E, en azından haberlerinizi alıyorum diyeyim. Yani böyle Sağ olunuz, e, sağ olunuz hocam. Sağ olunuz. Tamam. Allah eksikliğinizi göstermesin. Hakikaten yani bu çalışmalara e, böyle doğrudan e, akademik e, dünyanın dışına çıkarak bizlere doğrudan seslenmeniz sizin için e, biliyorum yani ne demek olduğunu. Büyük bir fedakarlık bana sorarsanız. Dolayısıyla inşallah biz kadri kıymet bilenlerden olalım bu akşam hocam. Buyurun siz. Efendim e, e, biz bu arada yani Fatma hocamla ilk kez e, mülaki olmuş oluyoruz. E, Yüzde sanırım hiç karşılaşmadık. E, evet. Ama evet, gördük ama yani paneller panellerde, konferanslarda, evet. efendim şuralarda vesaire gördük ama siz bizi evet. tanımadınız, Evet, e, o zaman oruç üzerine hani ben birkaç e, düşüncemi paylaşayım e, müsaade ederseniz. E, Lütfen, şöyle, e, şimdi öteden beri e, kullanılan bir kavramlaştırma var. Tabii dini düşüncede kavramlar çok önemli. Yeni kavramlar üretmek de çok önemli. Aslında e, bu bir tür hani dini düşüncenin canlılığını sağlayan bir şey. Yani dini düşünce hayatla e, ilahi bilgi arasında ilişki kurmadan doğuyor. E, i̇lahi bilgi Hani değişiyor mu değişmiyor mu meselesi ayrı bir konu aslında onun da yani hani okuyana göre dinleyene göre yeni tecellileri yeni neşrnameması olabilir ama hayatın değiştiği açık insanın değiştiği açık bu yeni değişen sorunlar karşısında ya da yeni hayat karşısında ile sünnetle irtibat kurma çabası dini düşünce doğru her dönem tabii büyük düşünürler büyük entelektüeller yetişiyor ve büyük ahlak adamları yetişiyor ve onlar e, hayatla e, Allah arasında ya da hayatla e, vahiy arasında, ilahi bilgi arasında YouTube'a kuruyorlar. Şimdi bu açıdan tabii modern çağda da bunun devam etmesi lazım ve her birimiz aslında e, bu düşünceye hakkını vererek ya da bu düşünceden beslenerek yeni kavramlar açmak zorundayız, yeni bakış açıları geliştirmek zorundayız ve yeni nesiller aslında dinde kendilerini bulabilmeleri lazım. Yani bu aslında hepimizin emeğidir, hepimizin yapması gereken bir şeydir. Yani donuk bir e, dini düşünce aslında... E, Hayatın dışına çıkmış bir din anlamına gelebilir. Bu açıdan yani kapıların hep açık olması lazım. Yani biz mesela yani Allah mı ya Mufaddih halabıb dediğimiz zaman hani sadece böyle hani karşılaştığımız bir sorun karşısında kapıların açılmasını değil, entelektüel kapıları da kastediyor olmamız lazım, İhtiyat kapılarını kastediyor olmamız lazım, yeni kavramları kastediyor olmamız lazım vesaire. Yani mesela böyle bakmakta fayda var. Ben de bu açıdan yani Müslüman düşüncenin yani çağımızla ilişkisi sadedinde yani kendimce bulduğum bazı kavramlar var. Bunlara bir tanesi aslında geçmişte de hani değişik kavramlarla ifade edilmiş olan ama ben şahsen kendi adıma yazılarımla ifade ettiğim e, ibadet metafizi kavramıdır. İbadet metafizi kavramı aslında bir ibadetin gerçekte neyi amaçladığı ve gerçekte ne için edildiği veya ne için konulduğu üzerine kurulu bir düşünce. Özellikle de daha böyle yani insanlara meseleleri anlatmaya imkanı ortaya çıkan bu son 6-7 senede yani işte yazılarım, işte çeşitli işte televizyon ve radyo programları, işte klasik düşünce okulundaki konuşmaların bir kısmı ve başka yerlerde bu kavram daha sık kullanmaya başladım. Bunun nedeni şu, şimdi Müslüman toplum aşağı yukarı işte 80-100 senedir başka bir iklimde yaşıyor. Yani hakikaten pek öznesi sayılamayacağımız bir dünya içerisinde ama Misafir gibi de değil. Yani e, bu dünya içerisinde yaşıyoruz ve birçok yani yerden beslenerek yeni kavramlar, yeni düşünceler ortaya çıkıyor. Müslümanlar aşağı yukarı 70-80 senedir bu dünya içerisinde fayda kavramını çok öne çıkartarak ibadetlerin, işte e, inancın ve buna bağlı işte ahlakın e, psikolojik ve sosyolojik faydalar üzerine çok fazla odaklandılar. Ben bunu yani şöyle ifade ediyorum yani düşünceme gitmek için bir e, tespit sadedinde. Yani psikolojist ve sosyolojist yorumlar aslında dini çepeçevre kuşatmış oldu. E, bu ne demek? Yani mesela herhangi bir ibadeti ele aldığımızda özellikle oruç, namaz vesaire gibi yani bu temel ibadetler bu daha fazla ortaya çıkıyor. Burada en çok üzerine durulan şey psikolojik faydalar. Yani mesela oruç tutmanın psikolojik faydası nedir? İşte e, namaz kılmanın psikolojik faydası nedir? Vesaire gibi fayda kavramı üzerine giden yaklaşımlar. Bunu besleyen ikinci bir e, derece ise sosyolojik fayda kavramı. Şimdi buradan da mesela zekat çok önüne çıkıyor ya da diğer ibadetler çok önüne çıkıyor. Fayda yani toplumsal fayda kavrama. Şimdi e, tabii modern dünyada bir de yani 150 senedir dinle ilgili ciddi eleştiriler ortaya çıkıyor. Bu eleştirilerle bu faydaları bir araya getirdiğimizde aslında ikna edicilikten uzak bir durum ortaya çıkıyor. Bunu da tespit etmek lazım. Yani, yani mesela orucun işte sosyolojik faydası şudur budur falan diyebiliriz ama... Yani bir de şimdi yani inanmayanların yaptığı eleştirilere bakmak lazım ya da modern dünyada ortaya çıkmış olan eleştirilere bakmak lazım. Ben şahsen bu açıdan ibadetlere bakınca daha derin bir şey bulmamız lazım diye düşündüm. Yani hani onu da mesela ibadet metafizi diye kavramlaştırdım. Bu esas itibariyle şu demek yani kavram olarak şu demek. E, varsayalım ki mesela yeryüzünde bir tek insan var. Mesela Adem var. Hazreti Adem var. Ve diyelim ki karısı Avva var. Acaba Adem ve Havva niçin oruç tutardı? Ya da diyelim ki mesela sadece Hazreti İbrahim ve sadece Hazreti İsmail var. Niçin hac yaparlardı? Ya da diyelim ki yine mesela sadece Adem var. Ya da mesela Mars'a bir insan gitmiş. Sadece bir insan olarak orada bulunuyor. Acaba bu adam niçin namaz kılar? Bu adam niçin zekat verir veya vermesi gerekir mi? Mesela kurbanı kesmesi gerekir mi gibi. Eğer bir kişi için yani başka hiç kimse yok iken bir kişi için e, ibadet gene gereklidir, ibadeti yapmalıdır sorusuna bir cevap bulabilirsek ibadetin metafiziğine bir adım atmış olabiliriz. Yani bir kişi için mesela Hz. Adem'in için namaz kıldıysa aslında ben onun için namaz kılıyorum. Ya da mesela Hz. Adem'in için oruç tuttuysa aslında ben onun için oruç tutuyorum diyebilirsem ibadetin metafiziğine veya ibadetin hani varlık sebebine, varoluş sebebine aslında o, bir adım yaklaşmış oluyorum. Bütünle demeyeceğim çünkü bütünyle yaklaştırdığım için gerçekten o ibadetle tam olarak hemal olmak gerekiyor ve biraz yolculuk yapmak gerekiyor. Yani o işin başka bir tarafı ama şimdilik böyle. İkinci nokta mesela diyelim ki yeryüzünde sadece e, yine Adem olsa ve zekat verecek olsa niçin verir? Aslında bu çok zor bir soru gibi gelebilir. Yani mesela Adem olsa mesela sadece Adem olsa acaba zekat verir miydi? Bana göre verirdi yani çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de Kabil-Habil hikayesinde aslında bunun karşılığı var. Yani bir tür zekat şeyi var orada yani kurban diye ifade ediliyor ama o da bir tür zekat gibi yani maldan bir şey çıkartmak gibi. Hatta çok enteresan yani orada mesela kurban yakılıyor yani malın bir ürünün bir kısmı yakılıyor. Yani bu çok e, yani geçmiş yani kadim dinlerde özellikle hani e, sonradan tabii onun izleri pagan inançlarda te, e, devam ediyor. Başka bir takım şeyler olarak devam ediyor falan ama. Biz şimdi bugün Müslüman toplumu, Müslüman düşünce bunu tam anlamıyoruz. Yani mesela bir mal için yakılır veya bir malın yakılması ne demektir bunu tam anlayamıyoruz. Aslında bunu biraz iyi düşünebilsek bunu da anlayacağız. Yani zekatın amacı nedir? Mesela orucun amacı nedir? Haccın amacı nedir? Namaz, e, e, namazın amacı nedir? Bir bütün olarak imanın amacı nedir? Bir bütün olarak ahlakın amacı nedir? Yani varlık sebebi nedir? Eğer biz bu konularda modern çağda büyük ve gerçek bir akıl üretebilirsek o zaman aslında... İnsanlar kabul etmese bile, insanları ikna edebilecek ve insanlarda saygı oluşturabilecek bir e, dinin konuşmacıları haline gelebiliriz. Yani bir e, dini bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi öyle bir e, özellikle mesela oruç üzerinde öyle bir konuşma geleneği oluştu ki, hani mesela işte oruç ne içindir? İşte mesela işte psikolojimiz içindir. Gerçi psikologlar çok namaz için kullanıyor galiba. Oruç ne içindir? Mesela fukarayı anlamak içindir. Çok basit bir soruyla biz bu konudaki bütün yaklaşımları aslında değersizleştirebiliriz. Yani yani bir hoca mesela bunu böyle anlatıyorsa mesela bunu bizim konuşmasını çok zora sokabiliriz. O da şu eğer bir zengin oruçlu fakir anlamak için tutuyorsa fakir bunu niçin tutuyor dediğimizde aslında anlamsızlaşır. Yani bu konuşma anlamsızlaşır. Dolayısıyla şimdi ibanet metafizik kavramını ben özellikle çok kullanmak istiyor, kullanıyorum ve bizim yani diyanet itimizin, bizim Türkiye'deki yani din üzerine konuşanların veya genel olarak yani Müslüman entelektüellerin bu çağda daha tabi bereketli, daha güzel kavramlar e, oluşturmaları temennisini de ekleyerek bu kavramlar üzerinden e, Müslüman topluma bir yeni bir söylem getirmeleri lazım. Yani o da, hareket noktamız da bu. Adem niçin kıldıysa ben onun için kıldım. İki nokta üst üste koyup peki o zaman niçin biz bu namazı kıldık? Ya da mesela Adem niçin oruç tuttu ise ben onun için tutarım. Deyip peki o zaman niçin oruç tutuyoruz? ve işte Adem Hazreti, aslında Adem için de söyleyebilirim de Hazreti İbrahim ya da İsmail niçin hac ettiyse ben onun için hac ediyorum diyerek yani yeryüzüne başka hiçbir kimse yok ise bile bir kişi dahi var ise bu ibadetler geçerliyse o zaman biz bunun için yapıyoruz deyip biraz daha e, ibadetin ucunu insana doğru değil Allah'a doğru açarak ufkumuzu Allah'a doğru döndürerek yani namazda ortaya çıkmış olan bu istikbal kıbleyi bütün ibadetlere tahsis ederek çünkü niyet biliyorsunuz onu temsil ediyor Allah'a doğru açarak yani ibadetle marifet arasındaki ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Modern çağda en büyük problem marifetin yönünü insana dönüştürerek toplumu anlama, insana anlama e, üzerine odaklı bir söylem geliştirmiş olmamızdır. Şimdi bu ibadeti aslında ideolojiye döndüren bir şeydir. Yani ibadete ibadet olmaktan çıkartıp ideoloji ya da toplumsal bir ilgiye dönüştüren bir şeydir. Benim kanaatime göre bu da hakikaten e, bir kusur işlendiğini düşünüyorum. Yani yüzyıllık birikimimizde burada ciddi bir hata yapıldığını düşünüyorum. Halbuki daha yani diğer yöne yönelseydik yani marifetin ana meselesi Allah'tır deseydik zaten insana gelecektik orada. Yani, yani zenginsek fakire ya da fakirsek zengine gelecektik. İşte ya da başka konulara gelecektik. Bir defa işin bu tarafı yani ibadet ve marifet ilişkisini kurarak bir ibadet metafizine çok ciddi ihtiyacımız vardır. Bunun da olması gereken en önemli alanlardan bir tanesi oruçtur. E, i̇kinci bir mesele, Daha, müsaade ederseniz hocam söylemek isterim. Hocam. Alayım, hocam dinliyorum size. Evet, şöyle <gülüyor> alıyorum, soracaklarım var anlattıklarınızdan. Ha, peki, ama evet. sizinizi lütfen bitirin. Evet. Şimdi ikinci mesele şu: bizde ibadet tasniflerinde de bir yanlışlık yapılıyor. Mesela e, ben e, Üsküdar Matematik Lisesi mezunuyum, e, ama öteden beri yani işte. İşte babaanne kanadından işte vesaire falan yani dinle bir şeyim olmuş yani çocukluktan beri bir merakım olmuş. Ee, yani şey böyle hani Kur'an kurslarına falan pek gitmedim ama en yani az çok yani takip yani şeyim bir ilgim vardı yani diyelim. Şimdi ibadetler bize tasnif edilirken genellikle böyle sosyal sınıflara göre çok tasnif edilirdi. Mesela zenginlere müteallik ibadetler, fakirlere müteallik ibadetler falan gibi yani böyle bir tasnif gibi yani, yani böyle bir şey olabilirdi buna bağlı olarak günahları da ele alırken insanların konuşmalarında yine böyle bir durum ortaya çıkıyor. Mesela herhangi bir günahı ele alırken yani bu daha çok sanki zenginlerde olabilir gibi ya da bir başka şey, günah mesela daha çok fakirlerde olabilir ya da şunu da olabilir, bunu da olabilir filan gibi. Şimdi bir defa ibadeti marifetle ilişkilendirip dikkatimizi Allah'a verdiğimizde insan unsuru burada farklı bir şekilde ele alınacağı için yani ibadetle ilişkimiz başka bir türlü ele alınacağı gibi aslında ibadetin ve günahlarımızın İnsanlarla ilişkisini konuşur düşürken de bu tasniften kurtulmamız lazım. Bu da büyük bir hatadır. Benim de yani şahsen yani bu konular üzerine tabii konuştukça farkına vardığım takım şeyler, dolayısıyla yani okuduğum şeyleri e, yeniden yorumlamam, yeniden düşünmem e, gereken konulardan. Mesela şöyle kabaca bir söyleyeyim. Mesela bu ibadet metafizinden çıkarttığım kavramlaştırmalardan birisi şuydu. İbadet herkes için eşit ölçüde geçerlidir. Aslında İslam bunu zaten böyle söylüyor. Mesela hac herkes için geçerlidir ama geçerlilik şartı onu yapabilmektir. Hani gidemiyorsanız gidemiyorsunuzdur yani gibi. Mekke'de de olsanız gidemiyorsanız zaten hac düşersizden ama Ekvator'da olsanız gidebiliyorsanız harç size tertip de. Bunların içerisinde özellikle mesela oruç diyeyim ki tutabilene farzdır. Yani sağlık koşulları vesaire filan yani bunlar belli konular. Fakat bir tanesi benim için çok önemli. Mesela ben zekat için bunu düşünüyorum. Bu da ibadet metafizinin istizam ettiği bir yaklaşım biçimidir. Şimdi zekatı genellikle zenginlerin fakirlere bir verdiği bir şey gibi düşünüyoruz. Yani dolayısıyla bir zengin ibadeti gibi. Şimdi Müslümanların böyle insanların bir grubunu böyle çok önemsediği, onlar çok ciddi aldığı şekline bir algı çok yanlıştır. Yani bu o zaman mesela modern dünyada, özellikle kapitalist dünyadan yani veya daha böyle hani kapitalist dünyayı eleştiren diğer dünya tarafından, mesela maksiz dünya tarafından çok büyük eleştiriler getirir ve bu getirilmiştir. Burada kısmen de haklıdır. Çünkü sürekli böyle bir yani zengini sanki hırpalarmış gibi gözüken, zenginden böyle yardım alırmış gibi gözüken ama aslında gizliden gizliye zengini öven, güçlüyü öven, iktidar sahibini öven bir din ortaya çıkıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani modern çağda 100-150 yıldır bizim ulaştığımız en tehlikeli din yorumlarından bir tanesi budur. Gizliden gizliye din şey zengin övücü, gizliden gizliye güç övücü, gizliden gizliye iktidar övücü bir din anlayışı modern çağdaki en tehlikeli işlerimizden bir tanesidir. Şimdi bunu da değiştirmemiz lazım. Mesela zekat örneği üzerinden gideyim. Benim, benim şansı kanaatim. Yani bunu fakir, ben hani fıkıhla ilgili konulara çok fazla girmiyorum, girmemeye çalışıyorum. Metafizik açısından bakmaya çalışıyorum ama o metafizik açısından bakmaya başladığımda fıkıhta bu e, böyle gözüküyor. Yani, yani daha doğrusu zekatta bu şu söylediğim gibi gözüküyor. Mesela bütün ibadetler, oruç olsun, namaz olsun, hac olsun tekil ibadetlerdir. Yani sizin bireysel olarak yerine getirebileceğiniz ibadettir. Bir başkasının yardımına ihtiyacınız yoktur. Zekat Müslümanların ibadetler içerisinde müşterek tek ibadettir. Yani ne demek? Bir zengin ile bir fakirin birlikte inşa ettikleri tek ibadet zekattır. Şimdi bu bakış açısı bence çok önemlidir. Şu açıdan bunu söylüyorum. Eğer bu böyle olmazsa, yani mesela bir ibadet, yine bu da ibadet metafiziyle ilgili bir şeydir. Yani eğer bu böyle olmazsa, karşımız, karşımızdaki seçenek şu olacak. Zenginler fakirlere yardım ediyor. Şimdi eğer bir insan diğerine yardım ediyorsa, ve arada bir marifet ilişkisi yoksa, bir marifet köprüsü yoksa, o zaman yardım edenin kibrini, yardım edilenin ezikliğini biz ortadan kaldıramayız. Yani din bizi bir patolojiye düşürür. Şimdi benim kanaatim yok böyle, Müslüman entelektüellerin bu konu üzerine çok doğru düşünüp, çok doğru konuşup, yani dinin gizli bir iktidar seviciliğinden dini çıkartarak, e, daha nesne, daha gerçek düşünmemiz lazım. Bu açıdan mesela zekatla ilgili benim yaklaşımım şudur, Zekat bütün ibadetler arasında müşterek tek ibadettir. Yani cemaat demeyeceğim. Çünkü namazı cemaatle kılıyoruz ama bireysel olarak kılıyoruz. Yani sizin orada niyetiniz yoksa ya da zek abdestiniz yoksa sizin namazınız olmaz. Yani yani imamla kılıyor olmanız sizde bir yükümlülük değişikliğine ulaşmıyor. Zekat öyle değil. Zekat iki kişilik bir ibadettir. Yani bir kişi verendir, bir kişi alandır. Çünkü mesela fakir zekatı almasa benim zekat ibadetim gerçekleşmez. Yani ben mesela zekat yerine kuşlara diyelim ki yem veremem ya da bir başkasına bir şey yapamam. Yani fakirin ya da ilgili o sekiz kişiden birisinin bu zekatı alması lazım. Dolayısıyla bir zengin olarak, eğer ben bir fakiri ikna etmem lazım. Yani fakire malımı verebilmem lazım. Ve fakir o malı benden aldığında o da bir ibadet gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi ikimiz de büyük bir sorunla ve büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Ee, şey, e, veren kişi vermiş olmanın yükünden kendini kurtarmak ve özgürleşmek zorundadır. Alan kişi ise ezikliğin yükünden kendini kurtararak oradan özgürleşmek zorundadır. Bunun e, Kur'an kendi karşılığı "Men yüpridullah kardan hasana" ayet keremesidir. Yani veren Allah'a verdiğini, alan Allah'tan aldığını bilerek verebiliyorsa bunun adı zekattır ve iki kişilik bir ibadettir. Bu bütün ibadetler arasında tek bir şey, e, e, tek bir yöndür. Dolayısıyla şimdi e, benim kanaatime göre yani Müslüman toplum ibadetlerini bu şekilde bir metafizik arka plan içerisinde ve bir metafizik derinlik içerisinde ele alabilirse buna bağlı olarak ahlakını, buna bağlı olarak iman bahislerini bu metafiziksel derinlik içerisinde ele alabilirse yeryüzünde herkesi ikna edebiliriz diye bir şey söyleyemez. Çünkü o Allah'ın hidayetine bağlıdır. Bu bizim işimiz değildir ve bundan sorumlu da değilizdir. Ama yeryüzünde akıl başına birçok insanı saygı duyabileceği bir hale getirebiliriz ve evet yani ben inanmıyorum, yapmıyorum ama din gerçek bir şey ve ciddi bir şey diyor. Demiş olur diye düşünüyorum. Oruca bakışım da temel itibariyle bu perspektiftendir. Evet hocam. Hocam şimdi ben bir iki sorum var ama önce şuradan sizi destekleyeyim. Çok güncel ve kişisel bir örnek. Anladığım kadarıyla lütfen yanlış anladıysam tavsiye ediniz hocam. Siz bizim kulluk ilişkimize... Herhangi bir fayda ve toplumsal bir takım düzenlemeler, psikolojik ya da sosyolojik bir takım işte ilişkileri iyi yürütme vesaire gibi herhangi bir fayda götürmeden, yani buraya indirgemeden öncelikle ilahi olanla bizim aramızdaki kulluk ilişkisi demek olduğunu bunların. Dolayısıyla bizi Allah'a yani kurbiyet hani eskilerin tabiriyle bizi evet. Allah'a yakınlaştırmasının öncelikle üzerinde durulması gereken bir def olduğunu diğerinin çok indirgemeci bir ve hani çağdaş kavramları insanların hoşta gidecek şekilde takdim etmek için kullanıyoruz fakat buradan da kendi toplumuza sıkmış oluyoruz diye anladım ben. Hocam özet olarak buna en güzel örneklerden birisi ne biliyor musunuz hocam? Aslında e, namazda, oruçta değil. Bence en güzel örnek örtü hocam. Hı. Erkek hocalarımızın pek aklına gelmiyor bu örneği vermek. Aslında şahane bir örnek. Çünkü e, düşünün şimdi örtünün faydasını söyleyin bana yani. Evet. Ee, bir erkek gibi... olarak verdiğim bir örnektir biliyor musunuz bu yani çeşitli derslerde sohbetlerde çünkü erkeğin evet. de düşündüğünü hesap evet. atarak evet. E, evet evet e, hatta şu, çok, şu az, çok az örnek verilir bu doğrudur, konu doğrudur Yo, doğrudur yani üzerime böyle bir harcalık almak istemedim ama yani çok isabetli bir şey söylediğinizi belirtmek için söylüyorum evet, e, hatta evet. hareket ettiği noktalardan birisi de rahmetli babam bir şey anlatmıştı 1955'te büyük amcam e, ikizlere şey gitmiş başı açık gitmiş Hı hı. Büyük amcam, yani amcamın amcası, ta bir uzak üç saatlik yoldan kalkmış, bizime eve gelmiş. Şerabete niye başa çıkıyor gitti diye evet, yani evet, gibi yani böyle bir başa evet. Hocam, o konuya ben bilhassa bakmıştım bir makale okudum. Ee, bu modern çağlara gelene kadar kadın veya erkek hiçbir saygın insan başa ulaşmazmış. Yani ilkel toplumlarda dahi bir tüy takar, bir şey takar, muhakkak başa bir şey takılır. Çünkü başı açıp dolaşmak göğe saygısızlık anlamına gelirmiş. Evet. Yani bu e, erkekleri de ilgilendiren bir konu. Hatta ben e, biraz daha e, şey yapayım, e, cesaretlendim. E, hocam ben e, erkeklerin e, dini simge ve sembolleri e, farz olmadığını ileri sürerek terk etmeleri dolayısıyla kadınların örtüsüne çok kolay sıra geldiğini düşünüyorum. Ee, çok doğru bir tespit. Evet, katılıyorum size. Evet hocam. Evet. Neyse şimdi ben asıl örneğe döneyim. Mesela niçin örtünüyoruz? Yani bunu siz örtünmeyen ve bu emri de çok gereksiz ya da işte böyle artık hani geçmişte kalmış bir şey olarak gören birine hangi faydayla açıklayabilirsiniz? Mesela bir zamanlar şöyle bir şey vardı, bir benzetme ve hiç hazretmedim Hayatımda hiç kullanmadım ve bana karşı kullanılmasından da çok rahatsız olurum. İşte kadın bir mücevher gibidir. Onun için onu böyle şeylerde, kutularda, kasalarda falan saklamak gerekir. İşte örtünerek biz kendimizi korumuş oluruz vesaire. Yani şimdi ben çünkü kendi iç dünyama bakıyorum. Ben örtülü olduğum için mi kendimi koruyorum? Yani yeah. örtülü olmasaydım kendimi koruyamaz mıydım? Öyle olmadığını görüyorum. Yani kendime baktığımda. Yani hocam... Bugün yani e, örtülü olmayan birçok hanım koruyor kendini. Koruyor kendini ve örtülü <gülüyor> olan pek çok kişi de korumuyor. Koruyamıyor <gülüyor> kendine. Dolayısıyla e, asıl hikmetin ben, e, siz ona metafizik, e, kulluk metafiziği dediniz. Ama e, hani daha basitçe bu hikmet de e, demiş eskiler buna. <gülüyor> e, asıl hikmetin Allah'a itaat ve kulluk olduğunu düşünüyorum hocam. Buna bir başka örnek de Kur'an-ı Kerim'den, ee, yani size bu örneği vermekten e, hayal ediyorum ama şu anda artık e, gemileri yaktık yani konuşacağım mecburum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam Kur'an-ı Kerim'de, e, siz çok daha iyi bilirsiniz dinleyicilere anlatıyorum, beş vakit namazdan çok daha kuvvetli ve vurgulu bir şekilde bahsedilen bir namaz var, teheccüd namazı. Hı -hı. Yani hem de hikmetleriyle birlikte. Yani hikmetlerini e, Rabbimizin açıkladığı çok az emir vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan birisi teheccüd namazıdır. Ama biz teheccüdü e, bir öğle namazı kadar, bir işte yatsı sabah namazı kadar önemsemiyoruz. Yani e, kılalım diye büyük bir çaba içerisinde olmayabiliyoruz. Niçin? Çünkü farz değil. Yani işte Hı. ibadetlerde aslolanın yani bu dinin kurallarına uymada aslolanın ...Allah'a teslimiyet ve rıza olduğunu ve ona, onun emrine imtisal etme e, çabası olduğunu... ...yani bir kulluk olduğunun en güzel iki örneğinin ben tesettür ve teheccüd namazı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle deseydi mesela allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınlara hitaben deseydi ki... ...ey Müslüman kadınlar örtünürseniz size cennette şöyle şöyle yerler hazırladım. İşte örtülü kadınlar benim nazarımda çok kıymetlidir... Yani örtseydi, örtünmeyi. Bugünkünden çok daha hani baskın ifadelerle. Bugün Kuranda olduğundan örtseydi. Fakat Fars kılmasaydı, aynı tehdidle olduğu gibi, ee, başta ben olmak üzere herhalde pek çok kadın bugün için söylüyorum örtünmezdi. Yani bu kadar örtünmezdi. Dolayısıyla e, hocam e, Allah'a teslimiyet. Yani ve ondan gelenden, ondan gelene razı olma ve e, hakiki bir inanç yani bu kitap Allah'ın kitabı. Ben burada Allah'ın sözünü okuyorum. Buna inanmadıkça e, yapabileceğimiz kimsenin yapabileceği bir şey değil bu. E, özellikle de e, bulunduğunuz toplumda. Ee, sürekli kendinizi e, açıklama ihtiyacı duyuyorsanız, yani şöyle düşünün işte namaz kılmanın çok aşağılandığı bir e, ortamda yaşasaydınız namaz kılacak gücü nasıl bulacaktınız Hı -hı. İşte e, mesela ben hayatımda kaç kere okuma yazmam var mı sorusuna muhatap oldum Hı -hı. okuma yazmam var mı diye soruyor bana e, çırak yani bir, bir yerdeki bir işte çırak evet. onu küçültemiyorum sadece bir görüşte hani bizi okuma yazması bile olmayabilir bu teyzenin diye düşünüyor. Bir görüşte ve böyle bir ortamda ben bu başörtüyü takıyorum. Bu, örtü, bu kıyafeti taşıyorum sadece başörtü de değil. Dolayısıyla yani kulluk tamamen size katılıyorum. Çok tamamen hikmetlerden bağımsız olarak hocam hikmetleri ben şey gibi düşünüyorum. Ve bazılarda da böyle işliyorum. Lütfen tahsil etmenizi çok rica ederim eğer bir eksiklik görürseniz. Ee, şöyle anlatıyorum hocam, bir mağazaya girdiniz, e, farz edin 5000 liralık alışveriş yaptınız. Ve çıkarken o mağaza size 50 liralık bir eşantiyon bir şeyi hediye etti. İşte bu bir cüzdan olabilir ya da bir eşarp olabilir, hediye etti. Bütün o aldıklarınızı bırakıp, ya bu eşarp ne kadar güzelmiş deyip sadece o eşarpı alıp çıkmak gibi, sadece hikmetleri ve faydaları sebebiyle bir şey yapmak. Yani evet. asıl olanı kaçırmış oluyorsunuz. Asıl evet. çabanız ama yani o çabanızla ulaşmak istediğiniz asıl amacı harcamış oluyorsunuz, ziyan etmiş oluyorsunuz. Evet. Bu bakımdan size bu anlattıklarınıza yani sonuna kadar katılıyorum. Zaten aksi de düşünülemezdi. Belki biraz daha hani pratik ve günlük hayattan bir örnek gibi kabul edebilirsiniz. Oruçla ilgili hocam daha doğrusu oruç demeyelim bütün ibadetlerle ilgili yakında şöyle bir çalışmamız oldu bir grup arkadaşlar. Onu paylaşayım sizinle. Bir grup arkadaşla bir kitap okuma atölyesi kurduk. İşte bir kitap okuduk orada ve belki farklılığı şuydu, o kitapta geçen bütün kavramları veya çağrıştırdığı kavramları İslam Asprebedisi'nden de okuyarak böyle bu şekilde ilerledik. Ve kitap bittiğinde dedim ki şimdi hepimiz Kur'an mealini baştan sona bu kitabı okumuş birisi olarak okuyalım. Yani bir Kur'an yani okuyalım şöyle bir baştan sona ve 15 günde bitecek şekilde buna panoramik şehir turu diyorum ben. Yani bir şehirde sadece iki saat kalabilecekseniz ne yaparsınız işte bir otobüs vardır sizi en önemli caddelerine en önemli şeylere götürür inmezsiniz bile şöyle bir bakarsınız. Yani hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'i panoramik olarak bir gözden geçirelim ee, dedik ve dedim ki herkes bir konu seçsin kendisine. Ve o konuyu bulmaya çalışsın Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir taraftan da not alsın. Ben bu Kur'an'da anlatılanlardan hangilerini yapıyorum? Bakın yapmıyorum değil. Yapıyorum. <gülüyor> Dehşete kapıldılar hocam. Mesaj üstüne mesaj. Nasıl yani ben bunu yapıyorum diye tik mi atacağım? Hani Nasıl o, o iddian? Ya canım mesela Allah'a inanın, inanın diyor kaç tane ayette. Sen inanıyorsun işte ahirete inanın diyor i̇nanın, bak bir sürü şey var senin yapabildiğin diyorum bu yapabildiklerini o ayette geçen bir konu varsa sen mesela şirk koşmayın diyor sen koşmuyorsun hani o derin e, kısımlarına Hı. girmiyoruz görünmez şirk falan ondan sonra şu, bunu şunun için anlattım hocam e, biz yapabildiklerimizin aslında yapmak istediklerimiz için onları da yapabileceğimizin bir kanıtı olduğunu gözden kaçırıyoruz evet Evet. Yani ben örtüyü yapabilmişsem, örtünme emrine uyabilmişsem gıybet de etmeyebilirim ya. Evet. ya bu, yani örtünmek çok daha bedeli yüksek olan bir şey. Gıybet etmediğinde üstelik takdir göreceğim, iltifat göreceğim. Evet. Yani Anlatabildim mi hocam? Yani orucu da ben böyle görüyorum. En primitif e, dürtülerimize hakim olabiliyoruz biz. Evet. Oruç tutarak. Yani en e, dürtüsel e, olan hayvani tarafımıza hakim olabiliyoruz. Ve eğer ben oruç tutabiliyorsam işte kılleti tamı da yapabilirim diyelim ki e, kalan zamanda. Ya da ne bileyim dilimi tutabilirim ki dilimi, dili oruçlunun dilini tutmasıyla ilgili pek çok hadis var. Hı hı. Yani demek istediğim hocam e, Müslümanların ve e, bizim gençlerimizin bak yavrum sen bunu yapabiliyorsun. Kardeşim sen bunu yapabiliyorsun o zaman şunu da yapabilirsin denmesine de çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani Çünkü vaazlar bilhassa hocam ne kadar dehşete düşürürse muhatabını o kadar başarılı sayıyor vaiz kendine. E, muhatabı nasıl böyle perişan hissettirirse hmm. kendisinin o kadar etkili bir vaaz verdiğini düşünüyor. Halbuki oradan çıktığında bir insanda şu duygu oluşuyorsa yani ben orucu öyle bir anlatıyorum ki mesela şimdi sizin anlatımınızda da var o tehlike aslında. Ama siz hani bunu çok kibarca yapıyorsunuz. Şöyle bir tehlike var. Öyle bir çıtayı yükseltiyorsunuz ki kaç kişi öyle oruç tutabilir? Kaç kişi bunu e, Ma'rifetullah ha kendisine erdirecek işte ben şeyi okudum gelmeden önce e, Ara İbn Arabi'nin e, şöyle bir kitap var İbn Arabi'ye göre ibadetlerin manevi yorumları diye bir kitap Hı. doğrudan İbn Arabi birincil kaynakları okuyamıyorum ben hocam biraz bana şey geliyor e, sizin yorumunuzdan sonra sizin tercüme etmenizden ettiklerinizden sonra okuyabildim yani efendim orada da mesela öyle bir anlatıyor ki yani bunu kaç kişi yapabilir? Ama dinin hedefi o en seçkin, en zeki, işte en metafizik boyutları da kavrayabilecek en üst tabaka değil ki dinin hedefi. Dinin hedefi bütün insanlar. E, hocam şöyle hafif bir tadil yapayım ona. Evet lütfen. <gülüyor> yani tutamam kendim ben şey. Çok ee, iyi hocam. Işte dinin hedefi o üst olan, dinin realitesi sizin söylediğiniz. Hı -hı. Hedefi üst. E, Tabii, hedefi üsttür. Yani şey, e, dolayısıyla realitesi dediğiniz. E, şimdi realite ile hedef arasında ya da e, zirve arasındaki ilişki şöyle. Şimdi ben mesela Everest tepesinde hiç çıkma niyetim yok şahsen. Ama onun yüksek olduğunu bilmem lazım. Ya da mesela bu yan çukuru çok derin 11 bin metre. Oraya da hiç inme niyetim yok ama yani dünyanın limitlerini bilmem lazım ki durduğum yeri gerçekte anlayabileyim. Yani hede dolayısıyla hedefle bizim aramızdaki ilişki bu ya da mesela hiç kutuplara gitme niyetim yok ama baktım ki mesela kutuplar yani benim yaşadığım yerdeki iklimi de onlar belirliyormuş. Dolayısıyla şimdi hani hedef bizim hayatımızda düzenleyici ilki olarak bulunur, ulaşılacak yer olarak değil. Evet, Şu, ben de şöyle düzelteyim o zaman hocam. Hedef kitlesi diyeyim. Yani... Hı. Aslında hedef, hedef kitle olarak hedef, kitle, hedef kitlesi olarak açıklayayım. Yani dinin hedef kitlesi din yani vahiy geldiğinde efendimize bu sadece seçkinlere hitap etmiyordu. Çok e, kendine hakim Tabii. olan insanlara, üst akıla ulaşmış insanlara hitap etmiyordu. Her kesimden insana hitap ediyor. Ve bizim de özellikle vaizler olarak hocam hani ben artık emekli vaizim ama gene de e, vaiz e, diyelim kendimize. Efendim vaizler olarak hocam en ciddi sıkıntılarımızdan birisi e, hitap ettiğimiz toplulukta işte doktora yapan da var, okur yazar olmayan da var. E, 70 hı hı. yaşında, 80 yaşındaki insan da var. İşte 15-20 yaşında oraya bir, bir bakayım bu hocayı ne diyor falan diye gelmiş olan da var. Ve onların hepsine aynı anda hitap edebilmemiz gerekiyor. Yani e, ben... E, Acizane, huzurunuzda bunları söylemek büyük bir cesaret istiyor benim için gerçekten. Artık beni yaktık yani, <gülüyor> o yüzden e, konuşuyoruz. E, acizane yani o e, Kur'an'daki ve hadislerdeki çok katmanlılığın, yani dilin çok sade, o zahiri kısmının çok sade ve anlaşılır olmasına rağmen Hani içine indikçe, derinleştikçe, üzerinde düşündükçe katman katman çok daha derin anlamları içermesinin bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani hem en sıradan insana da hitap edecek bu metinler. Çünkü bu hadisler, bu Kur'an, onların da kitabı, onların da peygamberi ve onlara da hitap. Ey insanlar diyor Allah yani. Bütün insanlar, bütün insanlar. Dolayısıyla işte anlatırken o e, sıradan insanı dehşete düşürecek ya bu kadar metafizik, bu kadar derin, bu kadar yüksek yani ben bunu nasıl yapacağım dedirtmemek gerektiğini düşünüyorum hocam. Hocam şöyle e, arz edeyim e, şimdi e, hani İbn Arabi üzerine çalıştım bunu artık herkes herkese biliyor. İbn Arabi'nin hoş bir tarafı ben hani İbn Arabi üzerine çalıştım ama benim üstü bu, İbn Arabi'den gelmez Konevi'den gelir. Hı -hı. İbn Arabi'den gelse ben insanlar anlardı yani. Ee, Hı -hı, evet. benim takibim çok azdır. Benim yazdarımı okuyanlar çok azdır filan böyle bir espri vardı benim üzerinde. Ondan sonra ben çünkü konu evin bile yazarım. Yani yani, daha, yani böyle hani mümkünse birkaç kere döndürdükten sonra Hı -hı. kulağımı gösteririm yani. yani öyle Hı -hı. bir üstü bile yazarım. İbn Arabi İbn, Arabi, İbn Arabi çok rahat yazar. Yani çok çok Hı -hı. şeydir. Eee İbn Arabi İslam ümmetinde tırnak içerisinde söylüyorum. O sıradan denen insanların hayatlarını gözleyerek bu felsefeyi yazdı aslında. Hı hı. Çünkü biz şimdi yani insanları tasnif ediyoruz. Yani sıradan veya seçkin diye tasnif ediyoruz ama bu tabii dindarlık dediğimiz şey böyle bir fiziksel bir başarı değil ya da entelektüel bir başarı değil. Şimdi en sıradan insanda öyle bir erdem ortaya çıkarken ihsar dersin ona. Hı hı. Ya da mesela en sıradan bir insanda yani dinle dinamiği hiçbir bilgisi de olmayabilir. Mesela öyle yani öyle bir hal çıkar buna sabır dersin. En sıradan insanlar mesela diyeyim ki öyle bir hal yaşanık ona tevekkül dersin. Dolayısıyla dindarlığın zirvelerini sıradan insanlar tek tek yaşıyor olabilir. Yani bu açıdan şimdi bence yani yani sizin tabii gözlemleriniz daha fazla olmuştur belki. Ben de ben işte yani e, yani böyle insanları çok ilgili birisi değilim ama yani çok enteresan şeyler gözlemişimdir. yani gerçekten. Hı hı. Mesela kendi hayatımda yani normalde yani baktığınızda böyle yani yüksek düşünceler yüksek hikayelerin olmaması gerektiğini zannediyorsunuz ama gerçekten. Yani en derin düşünceyi, en şeyi ortaya koyuyor. Malum, bilirsiniz Muhtemelen, Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır. Hazreti Ömer bir gün mescide girmiş. Ee, şeylerden birisi, yani bedevlerden bir bedev yani. Ee, yani. Şaşırdığı için söylüyorum, bedevi olabileceğini anlat, düşünüyorum. Ee, şöyle şükrediyormuş. Allahümme canni minel akallin. Allahümme canni akallin, Ya Rabbi, o en az olanlardan beni eyle, en az olanlardan beni eylekler. Şimdi çok güzel bir dua, gerçekten çok derin bir dua. Ee, Aziz Ömer bakmış ya ben bu duayı bilmiyorum, Peygamber Efendimiz'den duymadım ee, filan gitmiş adamda demiş bunun ne bunu ne demiş ya bu nasıl bir dua demiş Allah'a canım ile kalin diyorum demiş Semur kimlerin demiş yani Peygamberden olsan ben bilirdim demiş <gülüyor> gibi ya demiş bir ateş kelimesi var ya oradan çıkarttım ben bunu demiş yani ateş kelimesi de şükür deniyor kullarım arazin arasında hakkı şükredenler çok azdır hani vurgu taktin teir meselesi dolayısıyla böyle veriliyor kullarım arasından hakkıyla de çok azdır. Ben o en az olanlardan olmak için dua ediyorum. Hazreti Ömer de demiş ki ya Rabbi demiş bütün kulların alim olmuş Ömer cahil kalmış demiş. Hı hı hı. Şimdi ben bu açıdan yani sıradan tırnak içerisinde söylüyorum. Yani Müslümanlıkta sıradanlıkla seçkinlik tabii ayrı bir taksimle ayrı bir tasnif ortaya çıkabilir. Yani en yani yani diyelim ki yani 300 kelimeden fazla kelime bilmeyen bir adamdan en marifetli cümle çıkabilir. Yani ben evet. o onda evet, evet. herhangi bir şeyim yok. Fakat hocam şöyle bir şey, bunu hani konuşmamız lazım. Bütün Müslüman cemaati, Müslüman entelektüellerin bunu bilmesi ve şey yapması lazım. Şimdi Müslümanlık e, bizim e, bir zihnimizi kuşatması lazım, hata etmesi lazım ve yaşantımızdan daha çok bir Müslümanlık bilgimizin olması lazım. Yani herkes Müslümanlığı kendi yaşantısına indirmekle e, eşit kılarsa, o zaman Müslümanlık yozlaşmaya başlayabilir. Şimdi Müslümanlığın bilgi tarafı, bu mesela İslam'da, yani İmam Gazali'den olsun başka birçok alim de bunu söylemiştir. Yani hepimizin hı. üzerinde bir şey baskısı vardır. Yapamadığımız şeylerin için söylüyoruz. Ama İmam Gazali bunu söylemiştir. Yani böyle bir, bu hı hı. evet böyle olsa çok iyi olur ama yapamıyoruz diye söylememek diye bir şey yok. Hı hı. Yani zirvelerden konuşmak zorundayız çünkü Müslümanlık hı hı. bizim dinimiz değil. Biz o dine girerek bir anlam kazanmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla Adamın şimdi bu konuda ben sözünüzü kestim ama. Tamam. Ben vaizlik tecrübem boyunca şöyle bir yol izlemeye çalıştım. Kendim tabii erişebildiğim kadarıyla. Bir konuyu anlatacağımız zaman olabildiğince biz ne kadarını ihata edebilmişsek kendim için söylüyorum. Tüm seviyeleriyle anlatmak gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani sadece ortalama bir düzeyde anlattığınızda hani sizin işaret buyurduğunuz gibi oraya mahkum etmiş oluyoruz. Yani daha yukarısı yok gibi. Ee, en üst düzeyde anlattığımızda e, onu yapamayacak olanı ürkütmüş oluyoruz. Yani en azından şu anda ona hazır olmayanı ürkütmüş oluyoruz. Ve hani o Efendimizin sünnetinde de sayısız örneği vardır. Yani her seviyeden insana hem bu seviye ilmi seviyeyi kastetmiyorum veya e, zeka seviyesine sosyal seviyeyi falan kastetmiyorum buradan sadece. E, yani kavrayış, o andaki hazır bulunuş efendim anlattığımız konuya duyduğu ilgi vesaire yani her seviyeden insanın ben şurayı yapabilirim diyebileceği o seçenekleri sunmak lazım hatta biraz daha bunun ileriye götürecek olursak ben fıkıhtaki ihtilafların bile e, bu işe yaradığını düşünüyorum. Yani örtünün şekli konusunu tutun, tutun da yani namazın farzları ile ilgili veyahut yani pek çok işte yolculuk meselesi, yani 90 kilometre meselesi. Pek çok ihtilaf var değil mi? Yani Fukuha işte hepsi de e, içlihat şartlarına ha iz olan Fukuha biri şöyle demiş, biri böyle demiş, biri böyle demiş. Bu seçenekleri insanlara anlatmaktan korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlara... Bakın böyle diyen de var, böyle diyen de var, böyle diyen de var. Yani siz bunlardan hangisini, hangi durumda, hangisi sizin için daha elverişliyse onu yapabilirsiniz. Hiç olmazsa mezhep içindeki ihtilafları yani e, anlatmak gerektiğini düşünüyorum. E, bir e, yani dışarıda bırakmamak, kimseyi dışarıda bırakmamak hocam. Aslı bu olduğunu düşünüyorum. Yani herkes kendisini o şemsiyenin altında değerli, e, efendim, e, sağlam, yani benim hani burada yerim sağlam diye düşünmesi lazım. Kendisini böyle yani bugünkü dünyada işte sizin az önce zekattan örnek verirken yaptığınız gibi işte bir böyle dini çok iyi yaşayan, çok iyi bilen, çok iyi hissedenler var. İşte biz de böyle kenardan kenardan işte bilmiyorum alırlar mı almazlar mı falan hani bu duyguyu onlara yaşatmamak gerektiğini düşünüyorum. Doğru. E, neyse biz yine Ramazan ve oruca e, dönebiliriz. E, belki izleyiciler onları daha çok duymak istiyorlar. E, buyurun hocam. Ekleyeceğiniz bir e, şey var şöyle, mı? Var, şöyle var. şöyle. Şimdi mesela e, oruçla ilgili bir deneme yapmaya çalışayım. Şöyle e, yani mesela e, denk, ilk kez İslam duyabilecek. Yani herhangi bir insan, mesela hani herhangi bir insan anlatır gibi anlatmaya çalışayım. bildiklerim. Hı -hı. Yani tabii bildiklerim bir kısmında olabilir ama bildiklerim bütün de bu kadar. Yani çok fazla bir şey bildiğim de yok yani. yani böyle <gülüyor> vallahi vallahi. Ya. Ha yok vallahi yani şey şöyle. Şimdi oruç niçin? Hiç inanmadık hocam. Bilin evet. onu. <gülüyor> şey, yok <gülüyor> vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle. Yani oruç niçin tutarız? Hı -hı. Ee, şimdi bu aslında güzel bir soru. Mesela ben niçin oruç tutarım? Yani Ramazan geliyor. Ben niçin oruç tutarım? Böyle birkaç kademe düşünelim. Mesela Birincisi Ramazan'la ilgili. Mesela biz şimdi Ramazan geldi filan diyoruz ama aslında o bizim e, egosantrizmimizden aslında. Yani biz Ramazan'a geliyoruz. Yani bir yıl döndü ve biz Ramazan'a geliyoruz. <gülüyor> Ramazan yani alem yaratıldığından beri olan bir ay. Dolayısıyla yani bir tür şey gibi yani yeryüzünün bir baharı gibi. Yani <gülüyor> e, yani hani biz de ki hani doğaya hani ilkbahar geliyor. Şu an ilkbahardayız. Ama bütün yani yeryüzünün başka bir takvimle aslında ilkbaharı gibi. Yani dolayısıyla bu Ramazan mesela kuşa, böceğe, börtüye, çiçeğe değil mi yani ağaca ne getiriyor biz bunu bilmiyoruz aslında. Hı -hı. Belki de çok şey getiriyor yani, değil mi? yani evrene çok şey getiriyor yani e, Sezai ve bu nedenle böyle saman yolunda iftar gibi Hı -hı. böyle bir şiir, şey yazı yazmıştı yani şeyle ilgili. Ana fikri bu yani Ramazan aslında bütün hani galaksinin bir şeyi baharı bir Hı -hı. de bir de buradan yani biz Müslümanlar şimdi hep yeryüzülü düşünmek zorundayız yani evrensel düşünmek zorundayız. Dolayısıyla yani bizim yani 3-5 tane iman etmiş Müslüman ya da 2-3 milyar iman etmiş Müslüman'ın değil, yeryüzünün baharına girdik biz şimdi. Bu bence çok önemli bir şey. Yani kapı bu kez bahara açıldı. Yani bizim için kapı bahara açıldı. Yeryüzü bahar ediyor veya bütün galaksi bahar ediyor. Bir defa bunu bir tespit etmemiz lazım. Bu önemli. Şimdi gelelim şey bizim için oruç meselesine. Niçin oruç tutuyoruz? Hiç kuşumuz Allah emrettiği için. Ama ben şimdi buna şöyle bir şey yaklaşıyorum yani Adem niçin oruç tutabilir ya da işte herhangi ise ben Mars'ta tek başıma yaşıyor olsam niçin e, oruç tutabilirim? E çünkü Ramazan hediyelerle geldi, bir bereketle geldi, onu karşılamak için aslında oruç tutuyor da olabilirim. Yani bir bu benle Ramazan, yani benle bir takvim arasındaki bir mukabele de olabilir aslında. Yani güzelliğe güzellikle karşılık veriyorum. Şimdi aslında iyi hikayecilerimizin, iyi şairlerimizin, iyi entelektüellerimizin Konunun bu tarafını anlatması lazım. Yani yani bu evrensel tarafını ve yeryüzünü tarafını anlatması lazım. Çünkü Müslüman düşünce içine kapandığı sürece biter, tükenir. Yani hı hı. biz yeryüzülüyüz. Yani yeryüzünü varisleriyiz aslında. Dolayısıyla hep evrensel düşünmeye doğru gitmemiz lazım. Şimdi ibadet kısmına bir de geleyim. Şimdi oruç tutuyoruz. Aslında herkes şu ve bu şekilde bir oruç tutuyor. Yani kimse yani tıka basa yiyerek e, iyi bir iş yapacağını düşünmüyor. Bütün dönemlerde böyle. E çünkü yani yemek yiyoruz, içiyoruz falan ağırlaşıyoruz. Bedenimiz ağırlaşıyor falan. İşte zihnimiz yavaşlıyor, ne oluyor falan. Şimdi benim şanslik anetim buradaki şey, yani temel mesele şunun üzerine kurulu. İnsan kimdir? Yani ben mesela kendim, yani aynaya baktığım zaman ekremi ne olarak düşüneceğim? İnsan kimdir? Ya da bu varlık nedir? Yani Allah'la ilişkim nedir? Yani bunu düşünmek zorundayım. Şimdi burada kavramsal olarak bunu düşünenler az olabilir. Kavramsal olarak bunu konuşanlar az olabilir ama hal olarak daha fazladır. Yani herkes mesela belirsiz kelimelerle aslında bu soruyu sorar. Yani mesela annelerimiz, babalarımız evladım dünya bir ekmek kavgasıdır veya ekmek mücadelesidir demiş olabilirler bize. Ama biz bunları hep tereddüt duyarız. O nedenle işe giderken mutsuz gideriz. Çünkü dünya bir ekmek kavgası olamaz. Yani ekmek dünyada çok önemli olabilir ama bütün dünya, bütün hayat ekmek için olamaz. Ya da mesela bütün dünya diyelim ki hani Cinsellik üzerine kurulu olamaz. Bütün dünya içmek üzere kurulu olamaz. Yani biz böyle bir dünyaya inanmayız. Modern çağda biz bunu daha iyi gördük. Neden daha iyi gördük? Çünkü insanlar bu üç meseleye bütünüyle ulaşabildikleri halde büyük mutsuzluklar ortaya çıktı. Yani yeryüzünün mesela bugün yeme içmede bir sorunu yok. Diğer konularda bir sorunu yok. En azından yani dünyanın bir kısmının bir, bir sorunu yok. Burada şimdi büyük bir mesele ortaya çıktı. Büyük bir boşluk ortaya çıktı. Şimdi benim kanalime göre oruç bize sen kimsin sorusuna başka bir cevap veren bir ibadettir. Dolayısıyla yani orucun temel meselesi budur. Yani ben kimin sorusuna bir cevap kullanılmak. Oruç bana diyor ki sen yeme içme üzere kurulu bir varlık değilsin. Yani hayatının merkezi bu, bu olan değil. Bir an için yeme ve içmeye ara vererek yani normalde şimdi Fatma Hocam e, talebelerime ben şunu sorarım. E, oruç zor bir ibadet midir? Kolay bir ibadet midir? Şimdi ...bana göre zordur. Ama... ...ortalama bir adama göre zor değildir. Ben biraz hani... E, ...yani oruç beni zorluyor. Yani... yani ...disipliniz olmak bana zor geliyor. Ama mesela Hindistan'a gitsek adamlar... ...300 gün oruç tutuyor. İşte başka bir yere... ...gitsek 30 gün oruç tutuyor. Başka bir yere gitsek... ...kaç gün oruç tutuyor. Yani biz... ...bir Hindistanlıya desek oruç tutup neşliğini terbiye edeceksin. Adamlar ki ben ömür boyu oruç tutuyorum zaten. Gibi. Şimdi oruç normalde ortalama... ...bir ibadettir. Yani... En üstle en alttakini birleştirirsek oruç çıkar. Yani yüksek kabiliyetli bir adamla yani diyelim ki 200 3 yani sürekli oruç tutabilen bir adamla ve hiç yemeden, içmeden tutabilen bir adamla ben diyelim ki bizim gibi aceleci insanlarınkini birleştirirsek oruç. Normalde oruç kısa bir ibadettir. Bereketi orucun kendisinden gelmez. Peygamberden gelir. Yani peygamber bu kadar dediği için bereketi oradan gelir. Şimdi bu kısa ibadette biz şunu düşünürüz. Ben yemek içmek ve cinsellik üzere kurulu bir hayatı reddediyorum. Hı hı. Şimdi bu açıdan oruç büyük bir özgürleşme hamlesidir. Yani yeni bir insan tanımıdır, yeni bir şehir tanımıdır, yeni bir toplum tanımıdır ve büyük bir özgürleşme hamlesidir. Çünkü mesela Marksizm çalışırken tarihçiler dedik ki bize bütün aslında hayat ekonomik mücadeleyle geçiyor, sınıfların mücadelesiyle geçiyor. Yani yani ekmek yani bir tür ekmek kavgası gibi. Freud bize insanı anlatırken dedi ki aslında insanın bütün hikayesi cinselik üzerine kuruldur dedi. Biz şimdi bu ikisini reddediyoruz, reddetmek istiyoruz. Yani bu açıdan şimdi oruç çok büyük bir meydan okumadır. Yani inanılmaz bir meydan okumadır. Yani bunu anlamamız lazım da biz modern çağda sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar yani dine bir şekilde inanan herkesin modern çağın bu meydan okumasına karşı bizim ibadeti savunmamız lazım. Yani ibadet bize diyor ki sen ey insan müteal bir varlıksın. Sen, ey insan, bedenin ötesinde derin bir anlamı olan, bir kapısı olan, o kapıdan sonsuzluğa bakan bir varlıksın. Oruç aslında bize bunu getiriyor. Yani orucun temel şeyi bu. Çünkü bir şey daha söyleyeyim, müsaade ederseniz Hocam. Buyurun lütfen. Dinle, oruç gizli bir ibadettir. Ben evet. size ilan etmediğim sürece siz benim oruçlu olduğumu bilemezsiniz. Evet, evet. Bu bakımdan namaz orucun zıddıdır. Namaz görünür ibadetimizdir. Oruç gizli ibadetimizdir. Bu Fikriyataki yazılarda bunu bir ara yazmaya çalışmıştım. Hatta işte bizim takvim gazetecilerine bir sene hazırlanmıştım böyle bir Ramazan yazıları oluşturmuştum. Yani benim için mesela metafizik yazılarının en yoğunu onlardı. Orada şöyle bir cümle kullanmıştım. Oruçta gizli, Oruç gizlidir, namaz açıktır. Oruçta gizli olan sır namazda zuhura gelir. Şimdi bu iki ibadet ilişkiyi de kurmamız lazım. Şimdi oruç gizli ibadettir. Yani ben ilan etmediğim sürece siz bunu bilemezsiniz. Bu nedenle ihlasa en yakın ibadet oruçtur. Hı hı. İki, oruç bir müstahanilik ibadetidir. İstina ibadetidir. Hı hı. Bu da es-samede benzemeyi iktiza eder. Burada şimdi ilk kez i̇bn bir atıf yapayım. Oruç samedani bir niteliktir hı hı. der. Yani müstahaniliktir. Çünkü bizi yeryüzünde özgür kılacak şey müstahaniliktir, istinadır. Yani reddedebilmektir. Biz Müslümanlar yeryüzünde... Yani bunu İsmet Özen'in yazılarına da çok geçmiştir. Yani 80'li yıllarda, 90'larda hep o yazılarla yani bu tür düşüncelere gelmeye çalıştık. Biz yeryüzünde Müslümanlar dünyaya bir özgürlük tanımı anlatıyoruz. Anlatmalıyız. Bu özgürlük tanımı tüketmek üzere kurulu değil. Seçmek ve reddetmek üzere kurulu bir özgürlüktür. Yani reddedebilme. Sizin konuşmanın başında söylediğiniz yani itidai duygularımıza veya dürtülerimize dur diyebilme. Evet. Onlar, çünkü onları durdurabilirsek zihnimiz başka bir mekanizma üzere çalışacak ve aklımız büyüyecek ee, Aristoteles... buradan bir yere geleyim mi bir yere Lütfen. geleyim mi buradan sizi, bir soru ek, ekleyeyim size son çünkü dakikalar onu çok merak ediyorum ne diyeceğinizi ee, yani kişinin bu işte en ilkel o dürtülerini kontrol edebilmesi ve aslında kendinden özgürleşmesi değil mi özgürleşme evet, dediğim de kişinin kendinden evet. özgürle özgürleşmesi hatta bunu şeyle neden zordur oruç çünkü kendi kafesimizi kıramıyoruz. Evet şey şunu örnekle açıklıyorum ben hocam. Bu yer çekiminden kurtulurken en yüksek enerjiyi harcıyormuş uzay araçları. Hı hı, yani evet. en yüksek harcadığı enerji yer çekiminden kurtulana kadar. İşte biz de kendi çekimimizden, kendi nefsimizin çekiminden kurtulmak için büyük bir enerji sarf etmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi hocam bu gençlerimizin sanırım velilerimiz de katılacaklardır, katılmazlarsa belirtsinler. En ciddi sorunlarından birisi irade meselesi hocam. Hedefleri belli, ne yapmak istedikleri belli, çok akıllılar. Yani hangi yöntemle, mesela diyelim ki işte bir sınava hazırlanacaklar. O sınava niçin girmek istediğini biliyor, ne yapması gerektiğini biliyor, her şeyi. Yani e, her şeyi biliyorlar ve bizim gençliğimizden çok daha iyi bir şekilde bilebiliyorlar ve bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar. Fakat e, bunu hayatlarına uygulayacak kuvvetli bir iradeleri yok. Yani bu aslında sadece gençliğe mahsus değil. Yani orta yaşta da böyle. Ee, en ciddi sorunumuz şey gibi. Hani Elmal Lahamdi'nin bir sözü var. Çok severim, çok tekrar ederim. Diyor ki: "Kuvveyi amel, kuvveyi iradeye, kuvveyi irade de kuvveyi itikada bağlıdır." diyor. Ha, güzel, yani çok... amel amelle iman arasına irade basamağını koyuyor ki bu aynı zamanda insanın ameli eksik olduğu zaman acaba imanın mı zayıf diye hemen direkt o eksikliği imana yansıtmaması açısından da çok sağlıklı bir açıklama bana sorarsanız. Dolayısıyla bu irade meselesine hocam ibadetlerin çok hani açık basit bir soru diye düşünmeyin. Sizin o metafizik şeyle siz söyleyin derinlikle o hikmetle bu irade eksikliği problemine nasıl bakıyorsunuz hocam? Ne yapacağız? Ee, bu, bu büyük bir mesele. Burada yani anne babalar eğitim sistemi e, yani hepimiz için yani her, söylediğinizde tamamıyla katılıyorum. Sadece çocukların meselesi bir, de yani bir konuyu çocukların sorunu olmaktan çıkartmamız lazım. Yani bir bir evet, yerde evet, evet. bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur. Yani sanki evet. biz mesela yani şey gibi mesela ibadetleri konuşalım işte namaz kılmayanların sorunu konuşalım. Hayır. Namaz Namaz hepimizin sorunudur. Oruç hepimizin sorunudur. Evet, yani böyle yani O şeyinize katılıyorum. Evet, kesinlikle. Şimdi bence burda, e, bence burada e, iki kelime yani yani ben tabii kavramsal düşünen birisiyim. yani ben ben işin o, evet. o açıdan. O açıdan. Şimdi e, talep ve heves kelimesini tamamen ayrıştırmamız lazım. Yani hevesin Hı -hı. düşmanı olmalıyız ve talebin savunucusu olmalıyız. Hı -hı. Yani insanlara lazım olan şey talep etmektir. Heves tehlikeli bir şeydir. Çünkü heves aslında e, teşekkül etmemiş ya da gerçekleşmemiş taleplerimizden kaynaklanıyor. Şimdi irade kelimesine eşdeğer bir kavram kullanayım. Yani belki e, duymuş olabilirsiniz. Benim bu profesörü takdim tezim aşk kavramı üzerineydi. Mesela Hı -hı. Orada yazdığım yazarın birisi şuydu. Aşk bir irade türüdür. Yani aşk dediğimiz şey aslında iradedir. Şimdi bunu tabii Müslüman toplum, Müslüman düşünce aslında buradan çok önemli şeyler çıkartması lazım. Çok önemli bir konudur bu. Yani aşk ve irade arasında ilişkidir. Çünkü biz gerçekten bir şeyi çok sevmeden irademiz tahakkuk etmez. Elmalı'nın demek istediği şey bu. Yani itikat dediğimiz şey aslında ak dedildiğimiz yani bağlandığımız yer demektir. Yani bir, bir amaca bağlanıyoruz ve ancak o zaman o bizi iradeli kılıp iradede davranışlarımızı yönetebiliyor. Dolayısıyla şimdi bugün bence yani bu talep meselesine çok, yani talep eğitimi almamız lazım. Yani, e, yani heves değil, heva ve heves değil, talep eğitimi almamız lazım. Şimdi biraz da yani eğitimcilerin, anne babanın, herkesin insanı yani birbirimizi zorlamamız lazım. Yani mesela şuna ikna edildik. Şimdi bunu elimizin tersiyle itmek zorundayız. Gençlerin dikkati 10 dakikada dağılıyor. Ya yani 10 dakikada dikkati dağılan bir insana bir şey öğretilmesi teknik olarak mümkün değildir. Bu adam cahil kalır. Bu kesin böyledir. İbadet hayatında da böyledir. Her alanda böyledir. Şimdi ne yapıp yapıp yani bu bu akışı değiştirmek zorundayız abi. Yani diyeceksiniz ki nehir tersine döndürülür mü? Nehir tersine döndürülmez ama Mücadele ile nehrin bizi sürüklemesi engellenebilir. Yani biz belki ilerleyemeyiz ama bir yerde kalmayı başarabiliriz diye düşünüyorum. Bu açıdan heva ve hevesle çok mücadele etmemiz lazım. Yani heves tehlikeli bir şeydir. Her istediğine ulaşmak tehlikeli bir şeydir. Özgürlüğün tanımını entelektüel olarak defa dönüştürüp değiştirip yapmama özgürlüğünü çok işlememiz lazım. Yani şimdi çocuklar gençler mesela özgürleşmeyi daha çok anne baba ve sosyal şeylerine karşı edinmek istiyorlar. Bunun bir özgürlük olmadığını aslında, daha doğrusu tatmin edici, yeterli bir özgürlük olmadığını, esas özgürlüğün insanın kendiyle mücadelesinde gelebileceği yerle ilgili olduğunu konuşmamız, tartışmamız, dizilerimizin, filmlerimizin, sinemamızın, edebiyatımızın, sanatımızın bunun üzerine olması ve bu konuda tipolojiler, yeni tipler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bu çok zor bir şey tabii. Evet hocam, yani e, ciddi, çok ciddi bir meselemiz bu irade meselesi. Evet. Onu özgürce bağdaştırmanız yani verdiğiniz cevap gerçekten çok e, olağanüstü. Çok teşekkür ederim. İyi ki sormuşum. E, verdiğiniz cevap çok e, açıklayıcı, yönlendirici. E, bir de hocam şu var... E, Dikkat edersek yani çevremizde işte bize özgürlüğü sürekli işleyen, bu özgürlük kavramını sürekli işleyen bu dinden uzaklaşma sebepleri arasında da bu zikrediliyor yapılan araştırmalarda hocam. Gençlerin dinden uzaklaşma sebepleri arasında işte özgürlük arayışı, birey olma. Ben, e, kendi tercihini kendisinin yapması. Mesela siz e, bu konuşma boyunca e, dinle, ibadetle özgürlüğü aynı cümle içerisinde çok kullandınız. Evet. E, ama e, modern yaklaşıma göre bunlar birbirine tamamen zıt. Yani siz dindar olduğunuzda özgürlüğünüzü sınırlamış olursunuz. İşte size dışarıdan belirlenen bir formda bir ibadete kendinizi mecbur hissettiğinizde bu sizin özgürlüğünüze getirilmiş bir prangadır vesaire Yani dinin, sizin anlattığınız bütün unsurlara özgürlük savunucuları şiddetle zaten bunlar insanın özgürlüğünü kısıtlayan şeyler diye karşı çıkıyorlar biliyorsunuz. Ama hocam ironik bir şekilde mesela işte diyelim ki sizin Allah'ın emrine uymanız ben tabii çok basitçe söylüyorum Allah'ın emrine uymanız sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyor bu söyleme göre. Fakat modaya uymanız kısıtlamıyor. Evet. Yok yani güzel. işte ne bileyim tüketim konusunda şu kriterlere kendinizi mecbur hissetmeniz hiç sizi kısıtlamıyor. Mesela ailedeki tabii yeni bir tartışma konusu açmak istemiyorum ama ailedeki hiyerarşik roller vesaire hani çok demode, çok banal, çok işte şey eski moda ve kısıtlayıcı kabul ediliyor. Ama bir plazada siz iyi bir pozisyonda çalışıyorsanız iki kilo bile alamazsınız. İşte şu şu şu renkleri giyemezsiniz. Şu, şöyle ayakkabıyla, bütün gün e, kalem topuk ayakkabıyla dolaşmak zorundasınız. Yani e, onların hiçbirisi özgürlüğü kısıtlayıcı şeyler olarak kabul edilmiyor. Yani demek istediğim, hocam bu özgürlük kavramının evet. Osmanların e, çok işlemesi ve korkmaması, sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani e, sanki dindarlar özgürlükten korkan kesim, işte dinden uzaklaştıkça özgürleşirsiniz gibi böyle bir e, şey var, algı var. E, o algıya karşı da e, ciddi bir duruş e, çıktı bu akşamki konuşmanızdan. O bakımdan da e, çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten bana katladığınız... Son, şey <gülüyor> Son bir şey söyleyeyim, müsaade Buyurun Son bir şey söyleyeyim, müsaade şöyle. Ben öteden ben hani, hep e, üzerine durmak istediğim bir şey o da şu. Müslüman entelektüellerin... Mü Müslüman şehre ve Müslüman kavramlara saygılarını korumaları lazım. Hı hı. Saygı hı hı. çok önemlidir. Yani anlamanın kapısı saygıdır. Dolayısıyla hı hı. şimdi bu e, sizi de içine böyle görmekten büyük mutluluk duyacağım bir Vavd TV çalışmamız var biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur. İnşallah yani katılırsınız diye dua ediyorum. Nedir e, hocam bu, o nedir? Ha, şö şöyle hocam ha, şöyle. Vavd evet evet. evet, Vah, evet. Vah <gülüyor> Va şey Türk azm dünyasında büyük emeğiyle ile böyle bir yani bir birkaç ayda akıden çok böyle etkili bir televizyon kuruldu yani şimdi non bırak, yani böyle bir reklam gibi yapmadık <gülüyor> ama kusura bakmasınlar şimdi için her zaman bulamam ben <gülüyor> sizi de bekliyoruz hocam yani, yani hem iftar programında sizi bekliyoruz savuramayacağız böyle <gülüyor> müşterlik olarak bekliyoruz dinleyicileriniz de lütfen hani e, e, Fatma hocam bekliyoruz lütfen yani ikna edilmesine katkı sağlayın yani hem muvafakaterek <gülüyor> müşter olarak. Onu da söylemiş olayım hocam. Ee, şimdi orada mesela dili şöyle yani hep değiştirmek istiyoruz. Değiştirelim istiyoruz. Şimdi biz Müslümanlar bugün yeryüzünde bazı konularda gerçekten başarısızız. Yani teknoloji, bilim, şu, bu, bu, bu vaka, bunu reddedemiz. Fakat şimdi burada başarısızız diye bütün insanlık değerlerinde başarısız başarısızız muamelesi yapmak çok çirkin bir şey. Çok çirkin bir şey. Yani bugün yeryüzünde çok doğru Müslümanlar var. Çok iyi Müslümanlar var ve Şimdi bu iyi Müslümanlık hikayelerinin, iyi Müslüman öykülerin anlatılması lazım. Kesinlikle. Yani mesela derim ki Şam'da bugün şöyle böyle bir şey var. Yani biz Şam'a gidelim. Yani bir güvercin besleyen bir adam orada bulabiliriz. Yoksulla ekmeğini paylaşan bir insan orada Biz mesela Kahire'ye gidelim. Tamam teknoloji bulamayız, New York'u bulamayız, başka bir yeri bulamayız vesaire. Ama Mısır'da çok enteresan insan hikayeleri bulabiliriz. Biz Nide'ye gidelim, Tunceli'ye gidelim, Hakkari'ye gidelim. Biz buraları çok başka insan hikayeleri bulabiliriz. Bunu yarıştırmak açısından söylemiyorum. Yani Tokyo'da da vardır, başka yerlerde de vardır. Yani çünkü yeryüzünde insan var ve insan Allah'ın halifesidir. Dolayısıyla şimdi insan ahlaklı bir varlıktır. Yani bunu şey yapmak için söylemiyorum. Fakat hı hı. bütün şeyler sanki İslam toplumuna toplanmış diye İslam toplumunun bu kadar dövmekten vazgeçilmesi lazım. Yani evet, bizim entelektüellerimizin evet. kaleminin biraz merhametle dolması lazım. Merhaba bakın, merhamet acımak değildir asla acımak değildir. Merhamet kim acımak manası veriyorsun? İslam ahlakını anlamadı. Merhamet tazimdir, saygıdır. O yüzden yani kalemimizin merhametle dolu olması lazım. Saygı duyarak bakmamız lazım ve saygı duyduğumuz zaman anlayabiliriz. Bunu da be e belirtmek istiyorum ve vahdi ile sizinle <gülüyor> buluşmak istiyoruz hocam. <gülüyor> Bunu da seni Peki, peki hocam. Teşekkür ederiz. Gerçekten ben çok faydalandım. <gülüyor> Büyük bir gerginlikti benim için ama Allah razı olsun siz idare ettiniz beni. Hocam Estağfurullah. katlandınız. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum sorular var mı? Artık programın idarecisiymiş gibi olmayayım. Evet, beyefendi geldiler. <gülüyor> Buyurun hocam. Hocam aslında öyle güzel şeylerden bahsediyorsunuz ki sizi bölmek bir zulüm açıkçası. Allah. O yüzden e, sizlerden hocam, şöyle, hocam, bir, bir da bulunmak istedim. E, lütfen söyleyeceğiniz başka şeyler varsa, paylaşacağımız başka şeyler varsa onları da dile getirelim derim. Bu VAR TV reklamı için kusura bakmayın Fatih Hocam ama <gülüyor> hocam başka yerde bulamazdım. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Hocam peki evet. ben size bir soru sorayım hocam o zaman. Bu seyir üstlülükte orucun çok ciddi bir yeri var. Yani oruçsuz bir mesela işte diyelim ki herhangi bir intisapta işte geçirilen o ilk özellikle terbiyede oruçsuz bir dönem düşünülemiyor. İşte kılleti kelem, kılleti tamam, kılleti menam onu biliyoruz zaten. Yani sizce oruç insana ne yapıyor da hani bu e, gerçi onu anlattınız baştan beri ama Hı. Belki özel eklemek istediğiniz bu soruyla aklınıza gelen bir şey olabilir. Bilhassa bu işte inzivada herhangi bir o seyrisülük esnasında verilen özel ödevlerde uruçsuz bir şey, seyir hiç akla gelmiyor. Neden bir numaralı etkensizce hocam? Hocam şöyle, aslında ben yani Müslümanlığın bir bütün olarak bir seyrisülük olduğunu düşünüyorum. Yani bir asla tasavvufa, asla tarikata hı hı. münhasır saymam. Bütün Müslümanlık, yani biz Hazreti Peygamber'e intisap ettiğimiz için, Hazreti Peygamber'e iman ettiğimiz için bütün Müslümanlar seri sülük içerisinde. Bu sadat Din Konevi'nin cümlesidir. Yani Hı -hı. her o tabii bütün varlığa bunu teşkil eder. Yani her varlık saliktir şeklinde bir cümle kullanıyor. Ama ben hususi olarak yani müminler için bütün müminler seri sülük içerisindedir. Yani bunu kimse kendi şeyinde görmesin. Şimdi nereden oruç burada kritik bir yerdir? Çünkü oruç bir yön değiştirmedir, istikamet değiştirmedir. Yani şu tarafa bakıyorken yönümüzü şu tarafa dönüştürmedir. Çünkü şimdi insan dünyaya baktığında yani korkularımızla biz dünyaya geldik ve yani acaba nasıl hayatta kalacağız? Nasıl işte yarınımızı nasıl idame ettireceğiz? Bedenimizi nasıl ayakta duracağız diye korkularımızla hareket ediyoruz. Şimdi bizim daha çok rızık biriktirmeye daha çok ekmek biriktirmeye sevk eden şey aklımız değildir aslında. Duygularımız yani korkularımızdır. Şimdi halbuki ahlaklanma Bakınız şimdi burada çok kritik bir değişim var. Yani çok yani Müslüman toplumun bence bunu da yani Müslüman psikologların bu çok çalışması lazım. Hı hı. Şimdi yeryüzündeki bekamız yeryüzündeki idamemiz korku üzerine kurulu. Korku bizi yönlendiriyor ve daha çok biriktiriyoruz. Değil mi? Yani şimdi bugün mesela evet, yani evet. ekonomistler bunu açıklayabilirler. Bir yani çok... sigorta şirketlerinin temelinde korku duygusu var. Korku hocam. var değil mi hocam? Yani korku, korku, korku duygusu var tabii. Ha, korku var. Şimdi korku olduğunda ben sizi rakip olarak görürüm. Hı hı. Yani hı hı. Tabi, benim düşmanımdır. Hastanın yer yüzü evet yer yüzü benim rakibimdir. Yer yüzü benim düşmanımdır. Yani buğdaya sizden erken gitmek zorundayım. Bu nedenle mesela kahin bana lazım. Kahine gidiyorum ki yarın yağmur yağacak mı yağmayacak mı öğreneyim. Ona göre buğdayımı atayım gibi. Şimdi bu bir korku üzere yaşamak, rekabet üzere yaşamak, çatışmak üzere yaşamak ve düşmanlık üzere yaşamak. Şimdi ben buğdayı bırakarak hani Yunus Emre'nin o menkıbesinde de anlatılan şey budur. Ben buğdayı bırakarak ya da kısa sürede olsa ona ara vererek başka bir tarafa bakmaya çalışıyorum. Yani hmm. o zaman dünya ve dünyevi olan her şey gözümde ikincilleşiyor. Bir an için ikincilleşiyor ve midemle değil zihnimle ya da gönlümle düşünmeye başlıyorum. Şimdi bakınız bir şeyin altını çizeyim. Bu biz e, klasik düşünce okuluna derslerde bunu çok anlatmaya çalıştık. Işte. Kalp dediğim şey aslında aklım bir türevidir. Akıl iman edince ya da ahmet evet, olunca. Kalp adını alır. Yani yoksa husus olarak kalp diye bir şey yok yani. Evet, evet, evet. Bunun adıdır. Şimdi ben midemden aklımı bağımsızlaştırabilirsen korkularımdan bağımsızlaşabilirim. Hı hı. Şimdi şu cümleyi söylemem lazım. Bu da yine yani Müslüman etelektörleri bence ciddi bir meselesi olacak. Dünyevi hayatı yani dünyadaki çatışma hayatımızın temelinde korku eksenli yaşama vardır. Hı hı. Dini hayatın temelinde seri sülukun temelisinde ise sevmek ve talep etmekle ilgili bir şey vardır. Ben şimdi korkularından vazgeçerek taleple bir yere yöneliyorum ve buradaki kritik değişim oruçla sağlanıyor. Hı -hı. Yemeden de olur, içmeden de olur ve cinsel arzulardan uzak durmakla da olur deyip başka bir dünyaya dönmüş oluyorum. Bu açıdan oruç aslında tam olarak imanı temsil ediyor. Yani Hz. İbrahim'in "İnni ve ceftu ben yüzümü döndürdüm." cümlesini Hı -hı. aslında oruç temsil ediyor Hı -hı. bir yön değiştirmedir. Varlığa başka bir gözle bakmadır. Ve yüzümüzü upbaya dönmek demektir. Kritikliği budur yani. Evet hocam. Peki hocam bu mehafetullahla bu anlattığınız o ilkel insandaki işte daha evet. çok e, sahip olma dürtü, dürtüsel korku arasındaki evet. farkı e, nasıl açıklıyorsunuz? Ben kendim e, bir açıklama geliştirdim de acaba uyacak mı diye merak ediyorum. Hemen benimkini e, söyleyeyim. Uyar hocam. Uyar. <gülüyor> Siz, sizinki daha terasetlidir, daha basitlidir. Estağfurullah hocam. hocam. E şöyle. Temel şimdi her, e, Allah korkusu bir insanda patolojik şekilde bulunabilir. Yani hı hı. tedavilik duruma bir insan gelebilir. Bunlar hı hı. mümkündür. Yani biz bunları reddedemeyiz. Yani yani her al, yani Allah'tan her korkan sağlıklı korkuyu diyemeyiz. Bu nedenle mürşitler vardır. Bu nedenle alimler vardır. Bu nedenle peygamberler gelmiştir vesaire. Ama normal yani gerçek bir Allah korkusunun temelinde Allah sevgisi yer alır. Hı hı. Evet. Korku, kaybetmekten. Evet. Evet, yani korkunun temelinde sevgi yer alır. Şimdi hı hı. sevgi yer aldığında sevgi korkuyu da yönetir. Yani rahmetim gazabımı geçmiştir bu şekilde kuralım. Hı hı. Sevgi korkumuza nüfuz etmiştir. Şimdi sevgi evet. korkuya nüfuz ettiğinde korku yıkıcı bir kavram olmaktan çıkıyor, pozitif kavrama dönüşüyor. Yani sevginin daha, temelleşmesi, daha temellenmesine, daha güçlenmesine yol açıyor. Şimdi bu mesela Müslüman düşünceni, Müslüman toplumun çok eleştiri aldığı bir yerdir ve bizim burada cevap veremememiz büyük bir başarısızlıktır. Hı hı. Mesela Müslümanlık işte cehennem korkusuyla şuna buna filan insanlar çok korkuttuğunu yeryüzünde insanlar söylüyor. Hı hı. Gerçekte böyle bir şey yok. Hocam ben okulda şey. şöyle bir e, açıklama yapıyorum. Siz e, kavramsal düşünmeyi ben de pratik düşünmeyi tercih eden tarafım. Yani insanlara böyle hani öyle bir şey söyleyeyim ki birçok şeyi açıklasın e, ve hani hakikaten e, orada bir cevap olsun. Ben hocam korkuyu ikiye ayırıyorum. Sağlıklı korku, sağlıksız korku. Hı hı. E, ve aralarındaki farkı da şöyle belirliyorum. Sağlıklı korku, o şeyden korktuğumda o korkunun sonucundan kurtulmak için ne yapacağımın da belli olduğu korkudur. Evet. Yani ben işte trafik kazası yapmaktan çok korkuyorsam yapmam gereken şey bellidir. Hız yapmamam hı. gerekir, kurallara uymam gerekir vesaire işte ben e, diyelim ki bir hastalıktan korkuyorsam işte şu anda pandemiden korkuyorsam yapacağım şeyler vardır fakat bir korku düşünün ki ne yapacağınızı bilmiyorsunuz o korkudan kurtulmak Hı -hı. için işte bu hastalıklı korkudur yani insanı hasta eden korku e, patolojik bir şekilde sizi elinizi kolunuzu bağlayan sizi eylemsizleştiren bu nedenle cehennem korkusu Allah korkusu hesap korkusu bakın bunların hepsi sağlıklı korkulardır evet. ve bu, bu şuna benzer yani bir doktora gittiğinizde doktor size der ki Allah korusun size demeyelim bir başkasına işte doktor der ki bak işte bu şekilde yaşamaya devam edersen ayaklarını kaybedeceksin. İşte kangren olacak işte sigara içmeye devam edersen ayakların kesilecek der. Bu şimdi e, şey mi? Hasta eden bir korku mu? Evet. Yani doktorun bu korkutması sağlıklı bir korkudur. Akıbetini anlatarak korkutmaktır yani. Dolayısıyla ben e, dinde doğru hocam. Ha yani dindeki korkunun e, patolojik bir korku olduğunu düşünmüyorum çünkü ne yapacağımızı anlatıyor yani siz cehennemden korkuyorsanız ne yapacağınız belli gerçekten işte Allah'a hesaptan korkun evet hocam, ya hocam şunu, yani şunu itiraf etmemiz lazım dindeki korku bazı türlerinde bazı bireylerde patolojiye dönüşebilir yani evet. insanda hani patolojik bir yapı varsa dini de patolojik şekilde evet. çünkü yani şunu görmemiz lazım mesela bir insanda yani öldürücülük fiili varsa dinden de bir öldürme eylemi çıkartabilir tabii, katil tabii, tabii, olabilir. Bir adam olabilir. Şimdi bir tabii, ara bu, öncesinde bir kur, kurban diye bir film çekilmişti. Şimdi orada bir adam rüyasında işte yani vaat ediyor. Yani şeyden hapisten çıkarsam oğlum kurban edeceğim diye çıkıyor. Oğlunu kesiyor kurban ediyor. Hmm, Şimdi bu hmm. tarz patolojiler olabilir. Çünkü görevi bu tarz patolojilere mücadele ederek dinin sıhhat alanında yani dinin aklımızı koruyan, gönlümüzü koruyan, davranışlarımızı düzenleyen Sağlıklı yapıda devam etmesini şey yapmadır. Kelam ilminin özellikle görevi budur. Hı hı. Tasavvufun görevi budur. Fa. Sizin söylediğiniz aslında İbn Arabi'nin cümlesine çok benziyor. İbn Arabi de tam sizin gibi söyler ve der ki e, sevgi insanı harekete geçiren sahiptir. Hı hı. Korku insanı hareketsiz bırakır. Hı hı. Mesela Hz. Musa örneğinden bunu verir. Şimdi Gerçi bunlar da çok bence önemlidir. Şimdi Hz. Musa Efendimiz e, birisini öldürüyor kazay veya şöyle veya böyle neyse o da çok ince bir konudur aslında öldürüyor ve sonra korkup kaçıyor. Şimdi normalde baktığınızda biz bunu Türkçe'de böyle ifade ederiz korktu kaçtı. İbn diyor ki, hayır diyor hayatı sevdiği için sevgi onu yönlendirdi. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi tam dediğiniz gibi çözüme bizi bir şey sevk ediyorsa orada patoloji Hı -hı. yoktur. Evet. Biz yani sevgi korkumuzu yönetiyor. Bugün en tehlikeli şey korkunun davranışlarımızın temeli haline gelmesidir. Çünkü evet. o zaman ikiyüzlü oluruz. O zaman yalancı evet. oluruz. O zaman münafık oluruz. Evet. O zaman bizlerimize düşman terakki ederiz ve yeryüzünü düşman ve rakip terak etmeye başlarız. Hı. Bu çok kötü bir şeydir. Yani bizim yeryüzüyle bir selamet üzere olmamız lazım. Bir yeryüzüyle sulh, salah ve barış içerisinde olmamız lazım. Yani şimdi barış kelimesini söylediğinde biraz sinirli Müslümanlar bozuluyor. Yani İslam hep barış mı? İslam hep barıştır. Yani yani kimin içine girerse yani İslam hep barıştır. İslam bir sulh huzur Zihinle barıştır, doğayla barıştır, insanla barıştır, kuşla, böcekle yani yeryüzüyle barıştır ve hacdaki o dokunmama yani doğaya dokunmama aslında e, bütün evrene teşkil edilebilecek bir evrensel İslam ahlakıdır. Yani bunları bugün yeniden yorumlayıp konuşmamız lazım. ve Ramazan'da bunlara vesile olur. Siz de VARF TV'de bunları evet. anlatırsınız. <gülüyor> hocam çok baskı yaptınız Peki ben son olarak bir şey söyleyeyim hocam Bu daha ziyade e, hanımları çok ilgilendiren bir konu e, Duygusal yeme diye bir şey var hocam bilirsiniz belki yani Yok, bilir, bilir, insan... yeme, yani insanın birbirini yemesi falan gibi nasıl bunu bilmiyorum şöyle duygusal yeme hocam yani sinirlendiği zaman yiyor, ha, ha, zaman yiyor yani acıktığı için değil biyolojik bir yeme değil Hı -hı. duygusal açıdan tatmin olabilmek için yiyor yani mutlu olmak için yiyor mesela yani doymuş ama yiyor işte o bezler burada, buradan çıkıyor ben ee, oruç tutarak yani çok biraz hani zorlama değildir inşallah bu yorum e, oruç tutarak bu duygusal yemeyi e, kontrol altına alabildiğimizde yani en azından o e, imsaktan iftara kadar o süre içerisinde evet. yani canınız sıkıldı. Normalde siz oruçlu olmasaydınız canınız sıkılınca gidip işte e, bir şey çay demleyecektiniz ve yanına bir şeyler koyup yiyecektiniz. Duygusal yiyenler böyle. E, ben de biraz o gruba giriyorum da hocam e, laf aramızda böyle yiyoruz. Şimdi oruçluyken bunu yapmadığınızda duygularınızı çok daha pırıl pırıl görme imkanına kavuşuyorsunuz. Hı. Hmm. Ve du o duygularla yüzleşerek yani duygusal ihtiyaçlarınızla yüzleşerek iyileşmek için bir farkındalık kazanmış oluyorsunuz. Yani ben şu anda bak yemiyorum ama neden yiyecektim ben? Çünkü işte kendimi üzgün hissediyordum. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani e, duygusal e, duygusal yiyicilerin e, oruçla ciddi bir hani bugünlerde çok moda bir tabir var farkındalık kazanacaklarını kendilerini e, o duygularını tanımada e, onlarla yüzleşmede e, orucun çok yardım edeceğini düşünüyorum e, eğer e, ramazan dışına da yayabilirlerse orucu yani o sünnet oruçların hiç boşuna olmadığını düşünüyorum evet. bir de hocam az önce bir şey söylediniz hani oruç bir şölendir saman yolunda ziyafet vesaire benim bir de şey çok ilgimi çeker. Efendimizin bütün kutlamaları oruçla yapması ve bugün bizim bütün kutlamaları yiyerek yapmamız. Çok güzel. Yani bir şey bir şeyi kutlayacağız. Hemen bir yemek dışarıda mı yesek, evde mi çağırsak herkesi? Biz yiyerek kutluyoruz modern insan. Efendimiz ise yemeyerek kutluyor. Yani bu gece işte berat gecesini geçirdik. Allah işte güzel geçirdik. O zaman yarın oruç tutalım ki bu geceyi yaşamış olmayı kutlayalım. Veya işte Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'i geçmiş aşure günü. Biz Yahudilerden ona daha yakınız. O zaman biz de oruç tutalım. İşte Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesini kutlayalım. Yani kutlamanın e, yemekten oruca dönüştürülmüş olması da büyük bir medeni, dön medeniyet dönüşümüdür diye düşünüyorum hocam. <gülüyor> bu bana biraz zor gelir çünkü ben her hani, öyle kutlama vesilelerle <gülüyor> böyle arkadaşlar yiyoruz içiyoruz falan ama dediğiniz valla çok doğru. Ee, şeyde, Fatma hocam şöyle bir şey var. Bu ziyafet kelimesinin anlamını yitirdik biraz. Ondan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz şeyde e, şimdi e, böyle bir sürü mesela lokantatı var. Ne ziyafet falan diyelim ki böyle Hal <gülüyor> <mesela gülüyor> İbrahim ziyafeti vesaire böyle şeyler. Aslında ziyafet bir yine o şeydeki Fikriyat'ta takvimde yazarının birisinin başlığıydı. Böyle bir ironik bir yazıydı aslında. Mesela bir diyetisyen olsam ne yazardım falan gibi. Yani öyle şey olmaz derdim misal olarak. Ben de 3-4 cümle yazmıştım. Birisi işte yani ne yersen ye öleceksin. iki ne yersen ye, az yemelisin. Helal yemelisin. Üçüncü madde de şu. Yani onu biz de yapamıyoruz aslında. Yani hani e, şimdi Ebrahim dinliyorsa şimdi şey yapacak ama yani böyle mis, misafirlik meselesi. Şimdi ziyafet aslında daif misafir demek. Evet, misafirli evet. ise bulduğunu yiyorsun yani ne buluyorsan onu yiyorsun fakat biz şimdi ziyafet kelimesini yukarıya çektik çok çeşitli ve çok bol yemek yani şölen, değil mi? Şölen. ağır şölen. Yani ağır evet. yemek gibi yaptık böylece misafir azaldı yemek çoğaldı şimdi evet, burada evet. yer değiştirilmesi evet. olması lazım yani bunu evet, evet, biz evet. yapabilsek yapalım yani bu inşallah da yani ondan sonra evet, böyle evet. bir şey var dolayısıyla hakikaten dediğiniz gibi çok iyi oldu yani bu açıklama e, oruç tutarak kutlama güzel Deneriz evet. inşallah. Peki hocam. Ben söyleyeceklerimin hepsini bitirdim. Artık bir sözüm yok. Sorularımın da cevaplarını aldım. Benim açımdan çok bereketli bir akşam oldu. Teşekkür ederim hocam. Efendim, ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum e, tanıştığımıza da. Sağ olun hocam. E, <gülüyor> e, karşılaşırız, görüşürüz inşallah. Nasip olun inşallah. İnşallah hocam <gülüyor> inşallah. Dua Estağfurullah. Değerli hocalarım gerçekten e, öyle güzel konuştunuz ki ee, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok farklı pencereler açtınız. Ee, kavramları bizim klasik bildiğimiz kavramları ters yüz edip böyle e, bizi de alt üst ettiğiniz bir anlamda. Şöyle bir oturup herhalde e, söylediklerinizi e, başımızı ellerinizin arasına alarak e, iyice bir düşünmemiz gerekecek. Bu anlamda bizi de e, böyle bir düşünceye sevk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. E, umarım e, izleyicilerimiz de büyük keyif almışlardır sen biz çok keyif aldık. E, katılımlarınızdan ve bu e, bizi götürdüğünüz farklı boyutlardan dolayı her ikinize de gerçekten tüm kalbimizle çok teşekkür ediyoruz. E, ağzınıza sağlık diyoruz. İnşallah başka programlarda da görüşmek ümidiyle ediyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Allah Hayırlı ya. Ramazanlar olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.